Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Güzel Sabah yayınlarımızdan birini daha sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Dün bir organizasyon bozukluğu yüzünden yayında değildik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sabah e, biraz daha rahatız herhalde. Dün Ankara'da kolay bir gece geçti. Evet. Olaysız, olaysız. E, Güzel bir gece geçti. İlk günden beri söylediğimiz şey bir kez daha e, ortaya çıktı. İşte bir şiddetli polis müdahalesi olmadığı zaman şiddet ortaya çıkmıyor. İşte o bahsedilen vandalizm de ortaya çıkmıyor. Hı hı. Gerçekten de şenlik havasında insanların e, demokratik haklarına sahip çıktıkları bir gece oldu. Öncelikle e, böyle geceler olması en baştan beri mümkündü. E, geç kalındı. Umarız böyle de devam eder. Yani böyle devam eder. Hakikaten e, dün güzel bir kalabalık vardı Ankara'da. Yürüyen Bağram dediğin gibi hiç e, de müdahale olmadığı için güzelliği geçti. Işte yalnız... Çok güzelmiş Tunalı. Yani ben e, Tunalı'yı daha önce en azından hiç o şekilde görmedim. Yani... E, Tunalı, Kennedy Ben size bir iki mesaj atmaya çalıştım Evet gördük e, aldık Çeşitli çeşitli e, şeyler vardı e, Yazılar vardı Pankartlar vardı Herkes her kesimden e, yine kendini ifade ediyordu e, Ama şey Yani Bir organizasyonsuzluk oldu Ben dün e, karşılamaya gidemedim Daha doğrusu yola çıktım Bolu'dan döndüm abi. Yani Hay Allah ya. Ben ilk başta Ankara diye düşünüyordum çünkü. Çünkü öyle sabah öyle derdi değil mi? Ankara'ya gelecek. Ankara'ya gelecek. Sayın Başbakan Kuzey Afrika gezisinden diye. Ee, ben de ona göre ayarlamıştım işimi. Güzel küçük bir çanta hazırladım biliyorsunuz benim küçük mavi çantam var ya. Yani. Seyahat onu, çantandan bahsediyorsun değil mi? <gülüyor> onu hazırladım arabaya koydum gittim. Sonra kimse bana mesaj falan da atmadı ya. Yani, hani şey diyorlar organizasyon yapıldı bilmem ne falan. Öyle ha, bir şey yok. Saçmalamaya. Telefondan ya. mesaj gelmediğine göre. Öyle bir şey yok. Bana gelmedi. Ben Bolu'dayken telefon geldi. Nereden? Didem'den. <gülüyor> Haydi dön diye. Konuşması bitir. Sonra ben döndüm. O yüzden e, şey yapamadım. Konuşmayı da Dinleyemedim maalesef ya. ya ama ben işte o... Bir de eski yoldan gitmişim. <gülüyor> bayağı uzadı. Gitmiştim. Hatta bayağı yani da uzadı yok. Bayağı sıkıntı oldu ama konuşmayı izleyen sen vardın falan. Valla konuşmayı izledim. Tek, hakikaten... E hani bazen insan şey de diyor keşke izlemesem miydim başka bir şey miydi çünkü insanın hani gece geç saatlerde hani o uykuyla uyanıklık arasında böyle bir haleti ruhiyen bir değişir farklı farklı algılarsın acaba öyle mi algılıyorum daha böyle acaba gündüz saati yapılsa daha mı şey olur diye ee, valla yani açık söylemek gerekirse şey konusunda bir türlü kendimle sürekli çeliştim şimdi seyrediyorsunuz bir konuşmayı işte Oradaki söylemleri izliyorsunuz. Yani iyi kötü. Ben hani Türkçe derslerinde de fena değildim. Edebiyat derslerinde de fena değildim. Okuduğumuz anladık mı diye bir köşemiz vardı biliyorsunuz. Hı hı. Ee, parça olurdu. Okuma parçası onun altında sorular olurdu. Onlar da hep bayağı iyiydim. İyiydi İyiydin, evet. Evet. Ben biliyorum onu daha önce anlatmıştım. Kompozisyon ben. yazma ya o da fena değilim. Yani sonuçta idrak dediğimiz şeyde de fena değilim diye düşünüyorum. Bunca yıllık eğitim ayağında tamam üniversite hayatını biraz uzatmış olabilirim ama onun idrakla ilgili bir kısmı yoktu. Tamamen kişisel nedenlerde. Dün geceki konuşmayı e, dinliyorsunuz, yorumluyorsunuz kafanızda bir şeyleri anlıyorsunuz. Söyleyememek istenenleri anlıyorsunuz. Sonra e, televizyon kanallarının ya da işte dinleyenlerin bazı kısımlarında Twitter'dan da aynı şekilde şey yapabilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. O konuşmayı o şekilde yorumlamak bir başarı değil. Yani ayrı bir ya ben hakikaten bu konularda hiç alakam yok, nedendiğini anlamıyorum. Ya da insanların daha değişik bir idrak kabiliyetleri var. Bu bana hiç zirayet etmemiş ve bir şekilde artık onu genetik olarak da oluşması mümkün değil. Onu bir şekilde dışarıdan alacağız mı artık? Ne yapacağız? İmpl implant mı yapacağız bir şey yapacağız yani. Çünkü... Yani sen konuşmadan ziyade edin, sonrasındaki konuşma şimdi konuşmayı özetle söylemek gerekirse konuşma ee, nasıl denebilir? Yani doğru bir kelime bulmak istiyorum. Beklenen birleştirici, sakinleştirici konuşma olmadığı herkesin söylediği evet, şey. Yani tamam. Yani en En azından dinleyenler en nezih haliyle öyle söyleyebilirim ama yani o kadar yani şey diyebiliyorsun. Bu saat kadar oturmam büyük hataydı. Daha değişik söylemler halinde kendine söylüyorsun. İşte aynı şeyi ben de Bolu'da bolu da söyledim. <gülüyor> bir de herkeste bir şey beklentisi var. Hani ne bekliyorsan yani diye kendime kızdım. Ne bekliyorsan hani neyi bekliyorsun? Neyin mücadelesini veriyorsun? Hani böyle hani çok şey bir otoriter baban vardır da bir şeydir ya da bir aile büyüdür de amcandır bir şeydir bir şeye hayır demiştir de sonra... Evet demesini beklersin böyle nedense gönülden hep o ağzından çıkacak belki lafını beklersin bir şey beklersin ha, aynı o beklenti için o hayal kırıklığını yaşıyorsun tekrar tekrar ee, konuşma maalesef ki beklenen tırnak içinde beklenen konuşma değildi kimileri belki bunu bir şekilde yani yorumlayan insanların bir kısmında beklenen konuşmayı yaptı işte hani balkon konuşmasını birleştirici bütünleyici hertek herkesi mi kucaklayacak gibi fakat dinliyorsunuz orada ee, en azından bir bankanın genel müdürünü kucaklamadı anlaşılıyor e, bir şurada. bankanın genel müdürünü daha sonra ne ya şekilde kucaklayacak acaba ya vallahi oktay ben o bankanın bir süre sonra yani, kuca <gülüyor> kucaklayacak herhalde tahmin ya, ediyorum yani o orası bir şey çünkü onun da sinyaller sinyal, sinyal de değil bu hani <gülüyor> yazılı şekilde, sözlü şekilde ifade edildi. Evet, yazı, konuşma şeyden okundu değil mi? Yazılı bir konuşma mıydı? Yazılı bir konuşmaydı. Yani herhalde konuşma uçakta mı hazırlandı onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Prompter diyenler de var çünkü okudu diyenler Vallahi var şöyle, ama sen yazılı kağıttan okuduğunu gördüm dedin değil mi? Yazılı kağıttan okuduğunu gördüm. Erdoğan bayraklarında e, Fener tuttu. Fener <gülüyor> tuttu ve son derece gerilimle Fener tuttu. Çünkü, çünkü çok tarihi bir konuşma olarak geçiyor bazı nitelemelere göre. E böyle bir tarihi tarih konuşma, konuşma esnasında feneri düşürmek olsun bir şey olur bir yan bili bitmez yedek bir orada bir yedek yedek fener de verildi yani çünkü ön hazırlıklar sırasında öyle yukarıda bir hazırlıklar esnasında böyle oraya mikrofon açınırken yan tarafa bir iki sığıldayan şey kondu. Benim arabamda fener vardı ya gidebilseydim. Sen bolu, de şu şey feneriyor bol, mu bolu dedi, da Radyo oluyor bir kısmı hani böyle şeyle. O, o bozuldu ya Hay ondan abi. sonra ben normal şey diye düşündüm bir şey alacaksan abi tek bir şey yapmalı öyle hem radyo hem fener olunca bozuluyor deyip tek fener aldım ne kadar Son, iyi yapmışsın çok, çok iyi yapmışsın Oktay bunu ben şöyle söyleyeyim çok iyi düşünmüşsün gerçekten bütünleyici bir konuşma yaptın şu anda bizi de dikkat vallahi etmişsiniz ben... çünkü şey dedi iki tane şey yapacağım tek dedi Bu ne demek <gülüyor> benim anladığım kadarıyla bütünleyici vallahi birleştirici bir konuşma sağ ol Oktay. Çok teşekkür ederim. Çünkü ihtiyacımız var. Bu dönemde her türlü bütünleyici konuşmaya ihtiyacımız var. Yani dün geceki ben konuşmayı izleyemedim. Hı hı. Erken yattım ama... Uyumuşsun. Ee yatarken de bir önceki geceye göre daha rahat yattım. Polis müdahalesi, müdahalesi yoktu. polis müdahalesi yoktu. Orada sokaktaki insanların e, bir şeyler, zorluklar, korku dolu bir gece yaşamayacaklarını biliyordum. İşte İzmir'le konuştum. E, durum rahat. İstanbul'daki durumun rahat olduğunu insanların e, barış içinde hiçbir yere e, bu bahsedilen bir vandalizmden bahsediliyor. İşte Hı -hı. böyle e, aşırı uçlar, tahriklerden falan bahsediyor. Biz, bu tahriklerin olmadığını görüp rahat bir uyku uyudum. E, böyle tek tek Şimdi ortalık yorumcu kaynamaya başladı ya. Hı hı. Her şeyi bir yerlere çekmeler, aynı konuşmadan başka başka mesaj çıkarmalar. İşte Tunus'ta yapılan son konuşma gazetelere değişik yansımış. Şimdi bugün baktığımızda herkes başka bir şey anlamış. Biz ne anladığımızı... Ben de onu diyorum onu anlamak bir... Hakikaten bir... Orada bir garip bir maharetler de ortaya kabiyet. çıktı. Çok garip yetenekleri olan insanlar, çok garip... E maharetleri olan insanlar var onları gazetecilerden diyorsun, e, değil mi? gazetecilerden yorumculardan işte e, şaşırıp dinliyoruz işte aynı şeyi mi gördük aynı şeyi mi yaşıyoruz falan demek mümkün Biz de o yorumcular sürüsüne katılmaktansa buradan e, doğru çağrıları yapmaya devam ederim ilk önce e, bir de polisimiz şehit oldu hı hı. hakikaten böyle yürek burkan bir durum gerçekten dün gizli parkında e, işte bu eylemler gösteriler sırasında hayatını kaybeden iki gösterici ile birlikte polis şehidini de andılar. Bu Çok acıklı şeyler bunlar. Çok acıklı. En baştan beri doğru yönetilseydi hiç yaşanmayacak acıları yaşamış olduk. Buradan e, sevdiklerine geride kalanlara sabır diliyoruz. Hakikaten de elimizden gelen başka bir şey yok. İlk günden beri bunlar doğru yönetilseydi o gezi parkındaki bir avuç insana o korkunç müdahale yapılmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı sonrasında da bu şimdi şöyle bir duruma çekildi sanki durumlar ilk gün evet polis müdahalesi hatalıydı sonrasında da polis müdahalesinin şiddeti aslında bir dolu olayın sebebi oldu yani sadece ilk günkü polis şiddeti hatalıydı demek yetmiyor sonrasında da polis şiddetinin doğurduğu olaylar var bir de ilk günkü polis şiddetinin hatalı olduğunu kabul ettikten sonra o hatayı kimin yaptığını da ortaya koymak lazım i̇şte, ikinci aşamaya geçmek zaten için herhalde Zaten benim mi? de demek istediğim o e, burada yorumcular sürüsüne katılmaktansa <gülüyor> durumu bir e, doğru anlamak lazım bu ilk günkü polis müdahalesi nasıl gerçekleşti bu, bu konuda hala yapılan bir şey yok açıklanan bir şey yok her olayın faili 2-3 dakika içinde bulunabiliyor bir gün sürmeden bazen yakala, yakalanabiliyor. Ama burada hala kim dedi, kim verdi o emri, o ortaya çıkmadı. Ne kadar zor olabilir onu buldum. da bilmiyorum. Yani müfettişler görevlendirilmiş bununla ilgili olarak yani beşinci silsilede bulunması lazım. Hani bu bir ise emir silsilesi halinde de devam e nasıl ediyorsa. Nasıl ilerliyor? Bu konuda Çünkü tatmin edici bir cevap hala ortaya çıkmadı. Daha çıkıldı. önceden bir teori vardı. Yedi telefonda Amerikan Başkanı'na bile ulaşabiliyorsun. Evet. Değil mi? Yani bir şekilde öyle bir teori ben, olduğuna ben göre. Yani Bence 7 telefonda değil, yani 3 telefonda ya da 2 soruda, 3. soruda. Bizimizde ee, de aynı şekilde görüntülerdeki polisler hakkında bir gelişme yok. Kasktaki numaraları kapatan polisler hakkında bir açıklama yok, bir yetkiliden hı. bir şey yok. Araştırdım. Sürekli inceleme Ortada devam ediyor. İnceleme devam ediyor. Çünkü ortalık şu anda toz duman. O bir toz duman dinsin. Ha Bu konuyla ilgili olarak tabii ki birkaç günah geçisi olacaktır bu kısmıyla ilgili olarak en azından ama... Emin olun eğer hani sadece o taraf için düşünmüyor yani o taraf için dediğim Hani polis şiddetiyle ilgili kısmı ile olarak düşünülmüyor aynı zamanda göstericilerden de e, günah keçisi olarak seçilecek ya da kafalarda seçilmiş. Ee, bir şey olduğunu var. var. var. Valla o netleşti mi bilmiyorum. Dün şimdi e, bir garip bir şey var. Şimdi Twitter'dan işte internetteki dezenformasyondan bahsediliyor ama bugün oturmuş merkez medyada daha doğrusu merkez medyada demeyelim de işte kanallara çıkıp da açıklama yapanlar arasında da bir ağız birliği bir şey yok. İşte dün yabancı müdahalesi var dediler. Hı hı hı. Yabancı ajanlar var hı hı. diplomatik pasaportlarla. O ...haberin ömrü bir 10 saat... ...12 saat bile sürmedi. Sonra bunların... ...ülkemizde bulunan yabancılar olduğu ki... Ah, ...İstanbul gibi bir şehirde... ...Erasmus öğrencisi Erasmus olduğu diye de evet, şey ...İstanbul da. gibi kozmopolit bir şehirde de... E, ...böyle kalabalık olayların içinde... ...birkaç yabancı pasaportlu insanın olması... ...çok şaşırtıcı değil. Elbette yani... ...araştırdılsın sonuna kadar nedir, ne amaçlarla... oradadırlar ama... E, ...ilk bulunan 6-7 kişinin... ...hemen yabancı olması bu işin içindeki yabancı parmağını ya gösteremiyor mu? Yabancı parmağı elbette olabilir bu kadar büyük olay içinde. Araştırılsın bulunsun ama altı tane ya bir de onları yakalama o kadar atla devedi ki yani yabancı dediğin adam yani kendini her yerde zırıl zırıl belli eden adamdır yani Şöyle, o kadar yani bir de yaban, yerli yabancı nedir ya? Hı. Yani şey diye bir e, haber gelse ona bile inanırım da yabancı ne demek? Şey diye e, işte Gizli Parkı'nda iki tane vicdansız yakalandı falan diye bir şey gelse. Mesela benim mi? vicdansızsa Hı. iyi olmuş yakalandıkları değil mi? Yabancı ne demek? Bir de Erasmus öğrencisi olduğu da ortaya Hı. çıktı. Ortaya çıktı. Yani, yani bu e, şeyler <gülüyor> ne derler işte e, marjinal gruplar falan filan e, tahrik edenler. Ondan sonra Dur, e dün işte, herkesi tahrik eden tek bir şey vardı. Biliyorsun, Zelo. Zelo, Zelo. Ha, Zelo yani garip garip e, <gülüyor> Zelocular diye teoriler var ortada. Şeyler var. Hepsini araştırıyorum Ortaya çıkması. <gülüyor> ya neyi araştırıyorsun gerekir? Ege? Kurban olayım ya. Zelo'nun nesini araştırıyorsun? Bana Zelo bir Zelo'nun ne olduğunu araştırmak zaten 3 saniye sürdü internette Zelo nedir diye araştırdığında çıkıyor ortaya. Ben yükledim telefonumu. Zeloyu mu? Ha, gece Kaç gece, gece tam tam e, <gülüyor> Buludoya giderken <gülüyor> benim Zelo'dan <gülüyor> haberim yoktu mesela. Zıt zıt yok zıt. zaten bu nasıl bir şey? İhtiyaç duyulduğunda böyle bir şeyin varlığı emino birileri biliyordur. Üç kişiden sonra bunun bir saat içerisinde 10 binlere dağılması herhal çok zaman alacak bir şey değil. Yani şuradaki Zelo... ortamından ya retweete bitti git. Mesela Android'de var mı? Şey var, gibi bir şey mi? Var. Abi. bizim telefonlarımızda var. Fahirle benim. Seninkinde de de olması lazım. Bende de var mı Zelo? Var var sen de de var. Ve çok da yaygın ben yani bir olurmuş. Yaygın mıymış o kadar? Ben bilmiyorum işte bir Whatsapp kadar yaygın mı mesela? Yok değil o kadar. Bas i̇şte onu... Ya değil canım ama artık şu anda mesela herhalde... Bas konuş. <gülüyor> bas konuş özelliği. O demek ki bas konuş dedikleri oymuşmuş <gülüyor> ya. Yani birkaç gün öncesinde vardı. Bas konuş ne ya falan telefonların <gülüyor> evet. bas konuş özelliği falan diye bir şeyler geliyordu. Ya bu, bu arada şeyi de ortaya koymak lazım. Gizliden e, gelen haberler... E, Yine güvendiğimiz kaynaklardan gelen haberler ee, biliyorsunuz Sayın Başbakan'ı karşılamaya giden grubun attığı bir slogan vardı. Hı hı. Ee, Yol ver gidelim, Taksim'e ezelim. Yol ver gidelim, ezelim. Taksim'e ezelim diye. Buna e, karşı da bir sağduyu çağrısı var. Gerçi o kadar çok sağduyu çağrısı yapıldı ki bunun da içi boşalıyor ama orada merkezden gelen yani geziliği parkından gelen e, sağduyu çağrısının bence çok önemi var. Çok ayrı bir yerde duruyor benim için. Yani e, ne olursa olsun e, biz hani bu provokasyona ve bu şiddet e, tahrine gelmeyelim diye e, bir şeyde var bir duruşta var e, çünkü şiddete şiddetle karşılık vermek bir noktada e, şiddeti meşrulaştırmak da oluyor o yüzden e, yine aynı şekilde dikkat edelim diye böyle bir uyarılar var onu da e, görmek lazım yani yol ver gelelim e, gidelim taksim e, ezilime karşı yol ver gelsinler insanlık görsünler gibi bir ...slogan olduğunu ben okudum Twitter'dan... ...ne kadar doğru bilmiyorum ama yani oradaki... ...insanların hakikaten de... E, ...bu çekilmeye... ...çalışılan çerçevenin dışında olduğunu... ...gösteriyorlar ve... E, ...ben işte bunu duyuralım diyorum... devamlı işte ne bileyim... Şiddetten çatışmadan uzak protestolar devam ettikçe bunun bir yerlere çekilmesi imkansızlaşacak. Böyle hazır bir takım şablonların içine oturtulmayacak bir şiddeti, şey var. Şiddeti vardır. oluşturan şeyleri de iyi ortaya koymak lazım. Hem yani keşke, Gezi Parkı'ndan e, bu böyle bir mesaj değil de o slogan, o tezahürat yapıldığı an havaalanında. E, gerekli cevap söylense. verilseydi yani, yani e, çünkü o aşama geçtiği için yine Gezi Parkı'ndan gelen cevabı tutmaya çalışıyoruz biz yani e, olumlu yanıtı çok olumlu havayı oldu. keşke ama birinci noktada orada tıkansaydı önü o zaman şey zaten bunu konuşmaya yani çok özür diliyorum bölüyorum yani Hı -hı. yine dün hani atılan sloganlardan havaalanında atılan sloganlardan biri Türkiye burada çapulcular nerede başlıklı Hı -hı. slogandı yani orada artık hani ee, çapulcuya neyi kim içinden diye. Çünkü orada sloganı atan çok ciddi bir, büyüklükte bir kitleden bahsediyoruz hı hı. yine. Ee, çapulcu için hani bu gösterilere katılan herkesin e, ima edildiği biliniyor. Yani onların gözünde bu. Hani bunun böyle olmadığını en azından açıklayıcı. Hani o noktada veren, durdurucu o değil da, mi? O noktada durdur. Bitti gitti yani bu kadar, bu Zaten kadar kolay işte bir şey. Zaten yani. o noktada durdurmadığı için işte vücut dili veya hareketi işte özellikle Sayın Başbakan'ın ve çevresindeki kişilerin e, bu az önce bahsettiğimiz hani gazetelerdeki farklı farklı yorumlar diyoruz ya o yorumları ve o okumaların olmasını e, çeşitlenmesini sağlıyor. Çeşitlenmesi iyi bir şey değil aslında bunlar. Çünkü dedi nokta. E, yani birisi olanı okurken birisi e, kendi olduğu taraftan okuyor. O, ta, o işte tarafa yorum, bakıyor. Gibi mu? gibi. Yani e, yani ya. gazetecilik anlayışı ortaya çıkıyor orada işte. Yani ama bu tarafa tekrar medya medyaya gitmeden bu tarafa bakarsak keşke dün akşam Atılan bazı sloganlar olay yerinde engellenseydi ve ge gerekli cevap verilseydi engellenseydi demeyeyim de yani engellenmeseydi en sonra bir cevap verilseydi ya da yani benim gördüğüm bilmiyorum vücut dilinde o tebessümle karşılanmasaydı o bir yani böyle... o memnuniyet ifadesi insanın hem işte beden diline hem yüzüne yansıdığı zaman Hı -hı. çünkü bundan hani hakikaten bir memnuniyet duyulduğu hissiyatı veriliyor. En azından öyle bir beden dili vermeyecek. Yani biz yani. daha önceki mitinglerden de biliyoruz. Böyle şeyler, sloganlar atıldığında bir el kaldırılarak susturulabiliyor. Gayet rahat. Yani e, bunun yapılmamış olması da hakikaten ürkütücü ama bizim tekrar çekmemiz gereken şey yani ilk günden beri e, burada söylemeye çalıştığımız bu temiz haklı e, ve barışçı bir direniştir. Bunun gölgelenmesine izin verecek insanları aranıza katmayın ve bunu yapmadığınız sürece de mesajlarınızın doğru ulaşmasına daha çok hizmet ediyorsunuz diyoruz arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza. Buna devam edelim çünkü gerçekten de farklı yerlere çekme çalışmaları o kadar çaresiz kalıyor ki. Bunu görüyoruz yani. Ortada şiddet olmadığı zaman. İşte 10 saatlik teoriler olarak gelip gidiyor hayatımıza. Yani bunu yani... görüyoruz ve bir müdahale bir e, şiddet olduğu anda gen ortalık karışıyor ve e, başka yerlere çekilmesi kolaylaşıyor o yüzden e, sakin kaldıkça haklı kaldıkça söylenecek şey kalmayacak yani sadece İçişleri Bakanlığı'nın söylediği şeyler işte şu kadar kırıldı bu kadar otobüs Mahvoldu falan filan gibi şeyler Orada başka üç kişi mesajlar öldü 3 kişi öldü çok en, acı ne kadar acı bu şey bu 3 yani kişi bu... öldü biri polis ikisi direnişçi olmak üzere 3 kişi öldü ee, pek çok kişinin e, Hayat tehlikeyi atlatmaya çalıştığını Biliyoruz bu 3 kişi için Aynı şekilde üzülüyoruz ve 3 kişinin e, Hayatını kaybetmesindeki Sorumluluğun aynı yer olduğunu da Biliyoruz yani bu, bunun da farkında olmak lazım yani bunu o, biz biliyoruz o, da aynı, kadar, aynı yer aynı yani akıl söylemler o kadar farklı ki yani bu, bu gerçekten e, korkutucu boyut hani ben şeye gitmek de istemiyorum bu, hani, çünkü çok insan umutsuzluğa kapılıyor e, öfkeleniyor veya işte, haksız değil herhalde umutsuzluğa, umutsuzluğa kapılmak umutsuzluğa kapılmakta haksız değilsin ama yani öyle Burada bir haklu olup meselesi değil ama bu gö de. göstericilerin polisi şehit ettiği artık hani başbakan tarafından söyleniyorsa benim polisimi şehit ettiler diyorsa bir başbakan ki olayların hani en azından ben haberlerde ya da medyada da takip ettiğim kısmıyla böyle olmadığı yani tamam o gösteriler sırasında oldu ama. İşte bu hani bir şey denmedi. O da galiba bir vali tarafından söylendi göstericiler ya da başka bir Tunus'taki açıklamalar sırasında hani şey polisi işte köprüden attıkları falan ya da bir kağıt, Yok, kağıt toplayan ç... çocuğu. toplayan Gö... çocuğu İçişleri Bakanı söyledi evet, onu. Evet, evet, Dün evet. Muammer Güler yaptığı bası toplantısında kağıt toplayan çocuğu üst geçitten attıkları yönünde 12 yaşındaki bir çocuğu yani 12 yaşındaki bir çocuğun kağıt toplaması bir tarafa bunun köprüden işte üst geçitten atılması ve bunun beyan edilmesi bunun bir şey gibi ortaya konması da başka bir tarafa yani ama bu üç kişi i̇şte şey için bu, bu, bu aynı şekilde yani üzüldük şimdi oktay bunu, üzülüyoruz tabi çok üzülüyoruz çok çok üzüliyoruz içimiz, çok içimiz acıyor içimiz acıyor ama bana hani bunu normalde yani bu bu derece yetkili olmayan birileri açıklasa yani bu bu tür konuşmaları belki şey yapabilirsin ne derler ona ee, evet sonuçta daha üst mevkiler vardır ee, ve hani bunları derleyici toplayıcı bir açıklamayla e, bu algıyı düzeltebilir uh -huh. e, diye bir şeyin olabilir en azından bir umudun olabilir ama İçişleri Bakanı ve en az e, Başbakan bu şekilde bir şey söylediği zaman e, işte göstericiler polisi şehit etmiştir işte 12 yaşındaki çocuk e, göstericiler tarafından köprüden atılmıştır uh -huh. gibi bir şey söylendiği zaman. Nereye gideceksin ya? Yani ne, Nereden ne umudun var? Nereden ne bekliyorsun? Nasıl bir açıklama bekliyorsun ki böyle bir şey? Çünkü hani bu provokatif bir midir Valla hani tillahı dedikleri şeyse bu hakikaten böyle bir açıklama gerçekten çok korkunç bir şey. Yani e, bir de Tunus'ta uçağa binmeden daha doğrusu uçağa binmeden değil de Tunus'ta son basın toplantısında hı hı. E, ki üslupta. Aslında bugünkü gazetelerde o var. Yani e, başbakanın karşılanması gece çok geç saatlerde olduğu için... ...bugünkü gazetelere ne kadar ben gazetelere de bakamadım ama... E, ...genel manşetler şeyle ilgili ne derler? Tunus'taki son konuşmayla ilgili. Orada da böyle olan biten ne e, doğru değerlendirmiş bir yorum, bir yaklaşım yok. Demek ki... E, ...şey... ...bu artık ya doğru aktarılmıyor... ...ya uzakta olmanın da etkisi mi var başbakanın üstünde? Onu da bilemiyoruz şey olarak ama önümüzdeki dönem bir şeylerin doğru anlatılması dönemi olacak. O bir şeylerin doğru anlatılması için de sakin bir duruş lazım. Biz buradan göstericilere, ya aslında sağduyulu olması gerekenleri de biliyoruz kim olduklarını. Sağduyulu Devletin göstermesi gerekiyor. Sokağa çıkmış insanlar protestolarını yapıyorlar ve görüyoruz ki polis müdahalesi olmadığı zaman sakin bir şekilde yapıyorlar bunu. Dün Kızılay'da galiba bir grup tarifi kapatmak istemiş. Polis de böyle bir pazarlık yapılmış. Ondan sonra dağılmışlar. Hı hı. Yani gördüğünüz gibi ya o, o pazarlık sağ duyunu göster yani sadece bir, sağ, sağ duyu değil yani. işte. o pazarlığı yapmak lazım yani e, devletin göstermesi gereken sağduyu. Bu en o kadar, sürede, gereken o kadar Bu, zaman zaman yapılması şey gereken şey vardı. artık evet. yani o kadar şey yaşandıktan sonra hani hem e, göstericiler kısmında hem polis kısmında e, yani kimsenin böyle bir e, şey filmi korku filmi yaratmaya ya da böyle hani sapokça bir şiddet eğilimi içerisinde e, bir e, bir yaşama geçmek istediğini zannetmiyorum yani ne polis tarafında bu vardır ne polis bu şekilde hani her gün gidelim de birazcık gösterici döverim ya da gazlayalım üzerler üzerlerinde şunu sıkalım bunu sıkalım diye düşündüğünü de zannetmiyorum göstericilerin de bunu yemekten korkunç bir zevk aldığını da zannetmiyorum ee, bu yaşanan e, tatsız tatsızla diye tanımlamak da çok hafifletici bir şey yani bu e, bu geçtiğimiz hani bir hafta 10 gün içerisindeki olayları tekrar kimse yaşamak istemiyor. Ee, şiddet kısmıyla ilgili olanı en azından e Bu tekrar tekrar yaşanmasın diye de her, Herkes üzerine düşeni e, yapıyordur Ama e, işte hani dün Göstericiler üzerine düşeni yapıyor, yapıyor. Yani onu evet. söyleyelim Barış içinde sağa sola yıkmadan Polisle Ki... üzerine düştüğünü yaptığı zaman yani Evet yani karşılıklı bu işler olduğu zaman ol, e, Sakin ve demokratik bir gösteri olduğunu Gördük defalarca gördük ya yani dün gece onun örneklerinden bir tanesiydi iki gün önce onlardan bir tanesiydi böyle devam ettikçe bunun barışçı olarak devam edeceği tam da baştan beri söylenen barışçı gösterilere bir şey demiyoruzun ortaya çıktığını görüyoruz. Böyle devam etmesi bu mesajların doğru sakin bir ortamda bir araya getirilmesi gereken yerlere ulaşması gerekiyor. Ee... Sağduyulu değil sadece sağduyulu değil e, devlet hakkında aynı zamanda adil de olması gerekiyor. Adil olduğunu da göstermesi gerekiyor. Yani e, onu da ortaya koymak lazım. E, bir polisim e, ve bu genç çocuklar ya da bu direnişçiler diye ayrıl, ayrıştırılırsa bu hala devlet hakkını sağlıklı çalışmadığını gösteriyor bana ve birçok kişiye de öyle galiba ee, okuduğum izlediğim kadarıyla ee, o üç kişi için ya yani bir polis memuru olmak üzere Abdullah Çömer ve Mehmet Ayvalıtaş için aynı şekilde içimiz acıdığını bir kere daha burada üç vicdanlı adam olarak e, adımızla konuşuyorum ben yani doğru, doğru yani o üç yani ki. aynı şekilde e, üzüldüğümüz bir kere daha ortaya koyalım ve bu üç kişinin e, Aynı sebepten, aynı kaynaktan çıkan e, ve bizim baştan beri eleştirdiğimiz şey yüzünden de hayatlarını kaybettiğini bilelim. Yoksa birinin sebebi başka, diğer Öbürününün ikisinin başka. sebebi başka değil. Kaynağı aynı. E, o yüzden de bu bunun farkında olursak bence işte bu hani birilerinin sağduyu çağrısı yapmasına gerek kalmayacak. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar gazetelere <gülüyor> baktık şey yaptık biz, e, biz biraz da program... içeride konuşmaya daldık. onu da söyleyelim yani Evet, kendi aramızda onu, da... sanki program devam ediyormuş gibi e, Konuşa, konuşamadığımız... ortamda mikrofon yoktu yalnız öyle bir sonradan aydık kendimize geldik e, bir de bizim programın yapısal farkı konu kalmadığımızdan kendimiz konuştuğumuzdan olan biteni e, burada işte dört gündür aynı şeyleri söylüyoruz yine aynı şeyleri tekrar ederek çünkü tekrar edilmesi Önemli altını çizilmesi önemli ee... Hep birbirimize altını çizdik Önce bir Ege şey altını çizdi var. sonra Oktay altını çizdi Ben kalın harflerle yazdım Hep bunları yaptık yani Çizilmiş yere yazdı Vaktimiz de kalmadı ama bir önemli nokta daha var Dün şimdi e, kanallarda işte Dedim mi yorumcu patlaması oldu Hı hı hep böyle işte bu sokakta bizim de değindiğimiz bir konu var sokaktaki gençlik yeni bir e, gençlik başka bir gençlik bunları anlamamız lazım. Z falan kuşağı, Z kuşağı Onu, ondan, e, ondan da adını. içim bulanıyor o nedense yani iç, böyle bir kavram olarak hiç mi bulanır Z kuşağı çalışması falan yapılıyor bir hanımefendi vardı İstanbul'da yayına bağlanmış ben bilmiyorum daha önce görmemiştim de Nasıl denk gelmedi konuşmasını da şey yapmadım galiba ya da arada bir son dakika gelişmesi oldu sözü kesildi sonra da dönmedim ona şöyle bir şey diyor yani siz burada bu kadar yorumluyorsunuz da sokaktaki çocukların sizden haberi yok yani gene bir okuşağı yorumlamak okuşağın ne dediğini anla, e, anlatmaya çalışan insanlar da okuşaktan değil o da bir garip şey yani o e, gençler ne diyorlar hani burada farklı bir gençlik olduğunu söylüyoruz biz de o farklı gençliğin tam ne olduğunu anlatanlar sadece farklı olduğunu söylüyorlar. Da sonra gene bildik bir takım şeylerle açıklamaya çalışıyorlar, ellerindeki bilgilerle açıklamaya çalışıyorlar. Tam anladıklarını e, söylemek mümkün değil. E, farklı farklı e, mesajları, farklı beklentileri olan zaten beş günde bir anlar, ama anlar o farkın tam altını çizmeyi başaramadılar henüz. E, o konuda da çok önemli bir çalışma lazım. Bu o, şey e, ortada zaten işte yüzde yetmişi kendini bir partiye. E, yakın hissetmiyor şimdi bu bütün partilerin ders çıkarması gereken bir şey yani e, şey, şu anlamda ders çıkarması gereken bir şey orada bir potansiyel var biz bunu nasıl oya dönüştürürüz diye her parti bunu düşünmesi lazım bir tanıması lazım tüketiciler e, bu insanlar bir taraftan markaların bunu düşünmesi lazım şimdi biliyoruz e, özel sektörde çalışanlar bu hizmet içi eğitimlerde birileri geliyor bir şeyler anlatıyor ya hı hı. devamlı işte müşteriniz bu çalışanlarınız bu kuşağın temsilcisi falan filan diye onların teorileri ne kadar sokaktaki e, bu on günde ortaya çıkan şeylerle uyuşuyor onların da bir gözden geçirmesi lazım yani biz sadece şu anda sokaklarda evet e, büyük bir olay var bunun hakkında konuşuyoruz da bunun sonrası da e, işler durulduktan sonra çok konuşulacak şey var hı hı. Yani o dediğin doğru bir yandan bir yandan da fark ettiğim benim yine medyaya götüreceğim ama yani e, herkes Z kuşağı denen faiz, Z kuşağı ta, tabirinden tanımından tiksiniyorsun evet. değil mi? Yani o kuşağı oluşturan e, 90'dan Geri sonra kalan, doğmuş ha. olan Hı. genç nesili çözümlerken bir yandan da e, ona hiçbir söz vermiyor ana akım medya. Yani evet. Gördünüz mü hiç 90'dan sonra konuşan adam? A, hiçbir adam. çocuk görmedim. Bir, te, bir, bir, bir tek tane şey kişi. de gördüm ben. Ahmet Akın'ın programında Bahar Korçan konuktu. Onun kızı. Ee, onun kızı veda ederken hadi sen de gel bir şeyler söyle dendi. <gülüyor> <gülüyor> bilmem kaç saatlik programın sonunda. E, lal, LAL galiba. Evet. Işte. O geldi konuştu. Ee, ve herkes de çok şey dedi. Çok da güzel anlattı kendini. Evet, çok güzel anlattı ve söyleyecek bizi, bizi bizi kurtardığın için teşekkür ederiz diyerek programı yani kapattılar. Bilmem kaç günde gördüğüm şey o. Ee, ama internette öyle değil ya da sosyal. Siyan öyle değil. Bu aradaki fark bu. Yalnız e, CNN'de yine gördüm ben. Yani e, yabancı basın da gerçi Türkiye'deki olayları e, şey tahrik eden unsurlardan bir tanesi olarak e, görülüyor, görülüyor. Şu anda o tip eleştiriler görülüyor. de var. Hı -hı. E, ama doğru da analiz ettik ettikleri çok nokta var. Bunlardan bir tanesi de bu kuşa söz vermek. Yani daha dün gördüm. Uzun uzun bir röportaj yaptılar. CNN biliyorsunuz İstanbul'a kurdu stüdyosunu ve merkezini İstanbul'dan yapıyor. yayınlarını international olan CNN'den bahsediyorum. O yüzden o tarafa söz veren söz vermek lazım. Yani onu da e, vatandaş olarak konumlamak lazım o arkadaşlar. Daha doğrusu onlar onların da vatandaş olduğunu fark etmek lazım. Ve e, yani ben şimdi hayali bir röportaj e, kuruyorum kafada ana akım medyada bir kanalda çok bildiğimiz bir enkörmenle e, işte bu 90 sonrası doğmuş olan bir gencin röportajı geliyor ve nedense o kafamdaki tamamen hayali olan o, o röportajda o e, genç arkadaşımıza e, tahakküm e, havasıyla gelen sorular var benim gözümün önünde. Yani bunu aslında biz sadece medyada yapmıyoruz. Sokakta da böyleyiz. Söyle bakalım hadi bakalım falan diye. Şimdi bundan kurtulmamız lazım. Çünkü bu aslında e, tepeden bakışın bir başlığı. Kalabalığın değil. itiraz ettiği. Kalabalık dediğim şu anda sokaklarda olan herkesin itiraz ettiği şey. Yani birbirimize tahakküm etmekten artık vazgeçmemiz lazım. Yani tam da bu e, Z kuşağı denen e, adamlara, vatandaşlara söz verilmemesinin ne deniyor denmemeden e, onları çözümlemenin altında yatan şey de bence bu. Yani bu, bu şu birbirimize olan tahakkümü bir bırakmamız lazım artık. E, yani O yüzden de e, analiz etmek yerine söz vermek lazım. O, evet yani o arkadaşlara. dinlemeden anlamaya çalışmak e, bugüne kadar en çok yani şu 10 gün içinde en çok eleştirilen şey hı hı. Ee, bunu başka niyetlerle de olsa yine aynı şeyi yaparsak dinlemeden anlamaya çalışan burada iyi niyetli durumu analiz etmeye çalışan yorumculardan bahsediyorum ee, yine dinlemeden yaparlarsa bu işi yani sen yok sayarsan. Şey yok. Onlar da kendilerinin olduğunu Göstermek için başka şekilde koyarlar kendilerini Bu sadece genç Arkadaşlarımız bu Z kuşağı diye tanımlanan Grupçı söylemiyorum kim olursa olsun bu böyle O yüzden galiba o e, Tahküm anlayışından vazgeçmek lazım yani Bu programımız devam ediyor mu? Ee, Valla Zerdesten itibariyle Hafta duruma bakacağız. Biz olayların e, bir ilk önce şiddetten uzak devam etmesi, devam edecekse e, için dileğimizi ilk günden beri söylüyoruz. Bugün yine söyleyelim e, bu 10 günlük kazanımlar ulaşılan mesajların kararmaması için e, bir kere böyle şey ne derler olaysız olması lazım bu protestoların demokratik çerçevede kalması lazım bu arada ee, bunda şiddet... göstericiler üstlerinde düşeni yapıyorlar yapıyorlar yani şiddet... polis şiddeti olmadıkça evet. böyle devam edecek Bunu artık yani bir teori bir temenni değil yani bence polis şiddeti olmazsa burada olay çıkmaz falan diye bir cıllı sesle söylemeye gerek yok çünkü olmadığında bir kargaşa çıkmadığını bir korkunun bir şiddete dönüşmesini olmadığını gördük yani bu e, Cumhurbaşkanının da e, çok güzel sağduyulu bir mesajı var Sokakları serbest bırakın diye bu yani sokakları serbest bırakın derken hani polis tamamen çekilsin ne yaparlarsa yapsınlar anlamında söylemediği de açık hı hı. E, Sokaklar insanların barışçıl şekilde e, protestolarına gösterilerine açık olması lazım. Sokakları serbest bırakırken Elbette bu barışçıların içine sızmaya çalışacak bunu karga. hem provokatör bu provokatörlerin de kim olduğu konusunda da başka başka yorumlar var hiç o tartışmalara girmeyelim biz belli bir çizgide devam etmeye çalışalım yayınımıza provokatörlerden vatandaşları koruyacak elbette orada polis olacak ama sade barışçıl gösterisini yapanlara şiddetli müdahale olmadıkça bu sakin güzel hakikaten dün Türkiye'nin gördüğü ve rahatladığı huzurlu bir şekilde devam edecek Aynı şekilde devlet aklından da açıklamalarında vatandaşın gösterdiği say, sağduyu göstermesini. Sağduyu bekliyoruz. değil, orada sağduyu şiddet yani şey. o şiddet sadece vurup kırmak, kırmak dökmek anlamında değil, psikolojik şiddet de şiddetin tanımı içerisinde yani açıklamalarda e, beklenen açıklamalarda konuşmalarda da şiddet olabiliyor hı hı. E, ve herkes ne diyecek diye ağzın içine bakılan bir takım insanlar var ya onların yaptığı açıklamalarda çok daha özen göstermesi lazım bu, bu şiddet onu da içine aldığını bir kere daha evet. hatırlatalım yani sadece sokak ve polise söylemiyoruz bunu e, yapılan açıklamalarda da şiddet oluyor e, şiddete şiddet sarmalını başlatacak şey şiddettir böyle bir şey var bu arada e, Z kuşak daha gelmedi diye o zaman beyden bir hatırlatma var. Işte. Z kuşağı değil i̇şte. daha Y'deyiz diye bir uyarı var. İşte ben valla Y kuşağı onu, değil galiba bu. E, e, ben kuşağı, de Z kuşağı diye bir yerde okuduğum için şöyle söyledim. Ya işte İş diyorum, bak, iyice içimi bulandırıyorsunuz yapmayın X Y. Z. Neyse Z'de bitiyor farz herhalde mi, çünkü yani nereye gidilebilir? Bir Z'den sonrasında. sonra en bir, başa dönebiliriz. En başa dönebiliriz. Bir de bu ilk, ilk baştan galiba. böyle devam etti mi sonra ilk çıkışı bu. X'ten başladı. X'ten başladı değil mi? Sıkıntısı burada. Yani <gülüyor> Sıkıntısı burada. Sanki bir daha dünyada kuşak değişmeyecekmiş gibi. X'ten başladım 2-3 kuşak idare ederiz dediler. Bir ne kere daha illegal grupların bunu yaptığı ortaya. Çünkü X diye bir harf yok. Yok. Ve yani. bir değişiklik de da var. Ne derler? Yabancı Kuşakların ne kadar hızlı değişebileceği de eskiden kuşaklar arasında ki yıllar bugün bir kuşağın tamamen yeni bir kuşağın ortaya çıkması çok çabuk oluyor. 3 yani, senede 5 senede yine senede bir kuşak, kuşak çekiyor. iyi kuşak yapıyor yani e, bu sene ne kuşak yaptı be e, çağda toplumlar o yüzden e, doğru analiz edilmesi bunun her konuda daha güzel akılcı çözümler getireceğini inanıyoruz veda edelim bugünlük bugünlük veda edelim e, ben bir süre yoğum onu söyleyeyim e, Hı -hı. çok önceden planlanmış bir madem öyle yurt dışı gezim var Hı -hı. temaslarda bulunacak temaslarda ben de çıkıyorum herhalde kimsenin bir şey diyeceğini zannetmiyorum çünkü yani çok... çok manidar yalnız Fahri çünkü e, Sayın başbakanımız Kuzey Afrika'ya giderken döndün sen. Evet. E, ondan sonra şimdi geldi hemen gidiyorsun. Yani şimdi, ben biraz seni ben de sorumlu de, görüyorum lütfen, bu olaylarda. Lütfen aramızda <gülüyor> dedikodular çıkıyor bu konuyla ilgili olarak ama e, ama tamam. biraz yani. Biraz. <gülüyor> onu da onu da buldum. bir süre yol Yani onu söyleyeyim. İyi yolculuklar Fahri Gülisli yolculuklar sana. E, Neden yok? Çünkü tatildeydik. Aslında biz <gülüyor> evet. ona denk getirmişti. Dinleyicilerimize güzel bir Cuma günü, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ve yeniden buluşur muyuz, buluşmaz muyuz bilmiyoruz. Çünkü e, olayların akışı, olayların şiddeti bizim biraz yayınımıza bir, bir sağduyu, mantıklı e, insanları te telaşlandırmayacak, insanları galeyana getirmeyecek ve olayların da çarpıtılmasını engelleyecek e, bir söylem gerekiyordu. Bunun eksikliğini hissettiğimiz için biz de birkaç gündür yayın yapıyoruz. Olayların çarpıtılmasına izin vermeyenleri görüyoruz. Yani seslerini çıkarıyorlar. Bu son günlerde yaşanan işte olayları bir çerçeveye sokmaya çalışan medyanın her teorisinin birkaç saat içinde çürültüldüğünü zaten görüyoruz. Ama Hı. yine de biz de böyle sesimizi duyurmak Vatandaş olarak biz de sesimizi duyurmak istediğimizde e, konuşuyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler söylenecek, güzel şeyler söylenmesini e, dileyerek veda edelim bugünlük. Hepinize kalın diyoruz.